Merhaba Bir Söz Küçük'ün programına daha hoş geldiniz. Ben Selen. Ben Rabia. Bugünkü programımızda sizlerle beraberiz. Ee, bugünkü konuğumuz e, Karataş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sosyal Destek Merkezi'nden Kazım İlkan e, Kertmen. Kendisi tarım işlerinde çalışan çocukların eğitime kazandırılması projesinin yürütücülerinden. E, merhaba hoş geldiniz programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Merhabalar hoş, hoş bulduk. Ee, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Elbette ki. E, Karataş'ta yürütülen, tarım işlerinde çalışan çocukların eğitime kazandırılması projesinde 4 yıldır görev alıyorum. E, Karataş bölgesine, Adana Karataş bölgesine mevsimlik göçle gelen tarım işçi ailelerin çocuklarını e, çalışma hayatından alarak e, eğitime kazandırıyoruz. Kısacası yaptığımız iş bu. Ee, bize biraz projenin amacından bahsedebilir misiniz? Elbette ki e, Adana'ya yıl içerisinde e, 100 bin tarım işçisi geliyor. Bu 100 bin tarım işçisinin 40 bini e, Karataş bölgesinde çalışmaya geliyor. Büyük bir yoğunluk yaşanıyor tarım işlerinde çalışan aileler. Burada büyük bir yoğunluk yaşatıyor ilçemize. En büyük sorun da e, bu gelen ailelerin 6-14 yaş arasında e, çalışan çocuklarının eğitim, eğitimden yoksun kalmaları. Biz bu 6-14 yaş arasındaki ilk, öğ ilk öğretim çağındaki öğrencileri çalışma hayatından çekip e, mevcut e, bölge okullarına yerleştirerek e, çalışma hayatından çekiyoruz. Eğitime kazandırıyoruz. Kısacası e, yaptığımız iş bu. E, sorunlarını hallediyoruz çocukların şu şekilde. E, bölgeye gelen çocuklar e, 12 saat boyunca tarlada çalışıyorlar. Çadırlarda yaşıyorlar. İçme suyu, tuvaleti, banyosu olmayan çadırlarda yaşıyorlar. Geldikleri 7 ay boyunca bölgede kalıyorlar ve 4 ay kaldıkları bu 7 ay boyunca 4 ayda okuldan uzak kalmış oluyorlar çalıştıkları için. Biz bu 4 ay boyunca çocukları taşımacılık sistemine dahil ediyoruz. Bölgeye yakın okullara yerleştiriyoruz. Servisler tutuyoruz ve çocuklarımızın okula devamını sağlıyoruz. Çalışma hayatından yani Karla da çalışmalarını önlüyoruz onları. Çalışma hayatına çekerek eğitime kazandırıyoruz. Ee, peki bu çocukların çalıştırılması e, sizce doğru mu? Elbette ki doğru değil. Her çocuğun hakkı olduğu gibi onun da e, okuma, hakkı okuma hakkı var. Onun da sosyal hayatta hayattan faydalanma hakkı var. Ama maalesef bu çocuklar bunlardan yoksun. Hayatı yalnızca... Çadırla, tarla yolundan ibaret sanıyorlar. Maalesef kendileri de istemiyorlar. Yani siz soru sorduğunuzda onlar da neleri kaçırdıklarının farkındalar. Tarlalarda çalışmak istemiyorlar, çadırlarda yaşamak istemiyorlar, kötü hayat istemiyorlar. Düşünün ki siz 7 ay boyunca çadırda yaşıyorsunuz. Burada elektrik yok, televizyon yok, radyo yok, hiçbir şeyden haberiniz yok. Akşamlar elektrik olmadığı için erken yatıyorlar. Bir kitap okuyamıyorsunuz. Herhangi bir ders çalışamıyorsunuz. Yani bu hayatta yaşamayı hiç kimse istemez. Bırakın çocukları hiç kimse istemez. Ama aileleri çocukları getiriyorlar ve onlar da mecbur kalıyorlar. Yoksa çocuklar istemiyorlar. Ve biz de çocukların bu şekilde yaşamasını ve çalıştırılmasını istemiyoruz ve doğru da bulmuyoruz. Bunun için çalışmaya hızla devam ediyoruz. Türkiye'de Karataş'ta benzer başka nereler var? Aslında bu sorun birçok bölgede var yani yalnızca Karataş olarak sınırlandıramayız yani Mersin'de de var bu sorun Şanlıurfa'dan geliyor öğrencilerimiz ama Şanlıurfa'da da bu sorun var Ordu'da var Rize'de var Giresun'da var yani fındık çayda şeker pancarında var patates toplamaya gidiyorlar yani aslında Türkiye'nin büyük bir sorunu bu tarım işçiliği ve tarım işlerinde çalışan çocuklar. Yani e, bu sorun yalnızca Karataşla sınırlı bir sorun değil fakat bizim bölgemizde e, yoğun ilçemizde çok yoğun bir şekilde bunu yaşıyoruz düşününce yıl içinde 6000 e, 6-14 e, yaş arasındaki e, çocuk yıl içinde bölgemize geliyor bunun e, okul e, okulları ne kadar yani çocuklar okula yerleştirsek 6-14 yaş arasında çocukların okul sistemini nasıl e, bozacağını bir düşünün. Yani sistemi nasıl etkileyeceğini, nasıl e, aksatacağını bir düşünün. Bunların aksamaması olması için e, derslikler yaptırıyoruz e, çocuklara. Öğretmenler görevlendiriyoruz. E, bu, bu sorunlar çok büyük elbette. E, peki e, çocukların eğitim ihtiyacını karşıladığınız gibi e, barınma e, barınmasına da e, yardımcı oluyor musunuz? Hayır. Şimdi bunlar çok büyük bütçeler gerektiren işler. Yani biz e, çocuğun Yalnızca eğitimiyle ilgilenebiliyoruz. Elbette Hı -hı. ki çocuğun başka sorunları da var. Sosyal sorunları da var. Barınma sorunları da var. Hatta çocuğun sağlık sorunları da var. Ama e, biz e, proje olarak tek başımıza bunlara yetemeyiz. Bunları, e, bunlara tek başımıza gücümüz yetmez. Bunlar çok büyük bütçeler gerektiren e, işler. Ve yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek başına e, kaldırabileceği sorunlar değil bunlar. Onun için biz yalnızca 6-14 yaş arasında... Tarımda çalışan çocuklarla ilgili çalışma yapabiliyoruz. Onların barınma yerleriyle ilgili çalışma yapamıyoruz. Yalnızca eğitimlerine katkıda bulunabiliyoruz. Bu konuda kimlerin neler yapması gerekiyor? Sorun o kadar büyük ki. Yani mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. <gülüyor> e, sivil Toplum Kuruluşları'nı ilgilendiriyor. Bütün e, halkı ilgilendiriyor. Yani... Herkesin beraber çalışması gereken e, büyük bir sorun. Bence e, halk, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları hep beraber e, ortak hareket etmeli. E, peki e, bu konuda sizin dışınızda e, ilgilenen yani çalışan e, kişiler var mı? Ya da kurumlar? E, tarım işlerinde çalışan çocukların eğitime kazandırılmasıyla ilgili Türkiye'nin pilot projesiyiz biz. Hı hı. E, projemiz bir ilk, e, aslında projeler şunun için başlıyor, e, bir konu hakkında, bir sorun hakkında veriler almak için başlıyor. Bu da böyle başlamış ama e, mutlulukla söylüyorum ki bölgedeki sorunu halletmiş proje, yani ortadan kaldırmış. E, bu konuda e, olumlu bir proje, her yerde uygulanabilecek bir proje, Yalnız Türkiye'de yalnızca karımda çalışan çocuklar için Karataş'ta uygulanıyor. Peki ileride bu projeyi e, ilerletmeyi düşünüyor musunuz? Aslında e, böyle bir fikrimiz var. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerli yetkilileriyle görüşüyoruz. E, biz Karataş'taki modelin e, diğer tarımda sorun yaşayan diğer şehirlere, diğer ilçelere de e, yayılmasını ve e, bunun e, sorunun çözümünde büyük fayda getireceğine inanıyoruz. E, bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım kısa süre içinde... Tarım işlerinde çalışan çocukların eğitime kazandırılması için bizim projemizdeki gibi sosyal destek merkezleri çoğalacak. Bunu umut ediyorum. Peki başarılı sonuçlarınız var mı? Elbette ki şöyle söyleyeyim. Biz 4 yıldır görev yapıyoruz. 5400 çocuğu çalışma hayatından çekerek eğitime kazandırmışız. Bu çok büyük bir rakam. Tekrar edeyim 5400 çocuğu çalışma hayatından çekmişiz eğitime kazandırmışız ve eğitime devamlarını da sağlamışız. Hı hı. Ee, bu bizim için değerlendirilmesi değerlen yani bakılı sayıya bakılırsa e önemli bir başarı diye düşünüyorum. Çocuklar tarlalarda kendi istekleriyle mi çalışıyorlar yoksa e aileleri mi zorluyor? Ee, Ailelerini zorlayan çocuklar da var, kendi isteğiyle çalışan çocuklar da var. Çalışmak zorunda olduğuna inandırılan çocuklar da var. Yani çocuklar doğdukla yani çadırlarda doğan çocuklar var. O hayatın içinde doğdukları ve yaşadıkları için çalışmak zorunda olduklarına inanıyorlar. Yani bu grup çocuklarımız da var. Yani tekrar ediyorum, çalışmak zorunda olduğunu düşünen, istemeyen, çalışmak istemeyen çocuklarımız da var. Peki bu eğitimle devam ettirebildiğiniz 5400 çocuk yine aileleri başka yerlere mevsimlik işçi olarak çalıştırdıkları için göç etmeleri gerekiyor. O çocuklar yine oradan ayrılmak zorunda kalıyorlar ya da kalıyorlar mı? Şimdi biz bu 5400 çocuğu eğitime kazandırdıktan sonra devamlarını şöyle sağlıyoruz. Ben kısaca anlatayım. Bu çocukların bütün bizde bilgileri var. Bu çocukların yatık yapılıyor. Örneğin diyelim ki çocuk Karataş bölgesinde 2 ay kaldı. Biz burada çocuğu okula devamını sağladık ve bu çocuk diyelim ki Konya bölgesine gitti ve eğitim öğretim sezonu içinde. Konya'da nereye gittiğini öğreniyoruz. Hangi okula yakın olduğunu öğreniyoruz. Oradaki okuldaki yetkililerle görüşüyoruz ve çocuğun orada da okuluna devamını sağlıyoruz. Elbette ki 5400 çocuk Türkiye'nin çok değişik bölgelerine gidebiliyor. Sorunlar yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Ama e, artık sorunları yavaş yavaş halletmeye başladı. Ee, yani çocuk hangi bölgeye giderse gitsin biz onu takibini yapıyor ve en yakın e, bölge okunma ya da yatırı ilk bölge okunma çocuğun yerleşmesini sağlıyoruz. O zaman başka illerle de irtibadınız var. Yani çocuk elbette. çocuğun e, okumasına devam etmesi için. Elbette ki, elbette ki. Biz çocuğu, biz çocuğu takip ediyoruz. Yani çocuk hangi şehre gider, hangi ilçeye giderse o ilçedeki en yakın e, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle ya da il Milli Eğitim Müdürlüğü'yle, oradaki okullarla, okulun müdürleriyle görüşmeler yapıyoruz ve hı hı. çocuğun okula devamı için gerekli çalışmaları beraberce yapıyoruz. Türkiye'de bu sorunla ilişkili yasal düzenlemeler var mı? Aslında e, bu konuya son zamanlarda büyük e, önem veriliyor, büyük ilgi duyuluyor. Sorunun çözülmesi e, açısından Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önemli projeleri var, önemli düşünceleri var. Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlığı'nın önemli düşünceleri ve bu projeleri var. E, bizim projemizin e, kamuoyunda e, duyurulması ve e, istenilen başarıya ulaşması bir model olması da e, buna katkı sağlıyor. E, sanırım e, kısa süre içerisinde tarımda çalışan çocuklarla ilgili Önemli düzenlemeler yapıl Önemli gelişmeler olacak Şimdi kısa bir ara verelim Sizler için seçtiğimiz parçayı dinleyelim Parçamızı dinledikten sonra tekrar buradayız I'm so tired leave, because your presence still lingers here and it won't leave me alone these wounds won't seem to heal this pain is just too real there's just too much that time Parçamız izinledik. Tekrar birlikteyiz. Ee, kaldığımız yerden devam edelim. Peki e, bu çocukların yani böyle sürekli göç eden çocukların e, yaşadıkları nelerdir? Bize biraz hani duyguları, düşünceleri bize bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Elbette ki. Ee, şöyle söyleyeyim size. Öncelikle e, 6-14 yaş arasındaki çocukları düşünelim. Onları yerine koyalım kendimizi Ne ister çocuk? Gezmek ister Dolaşmak ister, oyun oynamak ister, topunun olmasını ister, çizgi film seyretmek ister. Ama siz düşünün ki bizim bölgeye gelen çocuklar 7 ay boyunca çadırda kalıyorlar. Hı -hı. Elektriği, suyu, tuvaleti olmayan çadırlarda. İçme suyunun taşımacılıkla, tankerlerle geldiği bir yerde kalıyorlar. Şimdi bu çocukların bir çizgi film seyretmeleri bile bir lüks. Hı -hı. Düşünün. Çocuklar bir oyun alanı istiyorlar, top istiyorlar, oynamak istiyorlar ama bunu bulamıyorlar. Ve günde 12 saat boyunca sıcak güneşin altında çalışıyorlar. Ayrıca bazı bazı tehlikelere de maruz kalıyorlar. Örneğin e, bölgede çocukları yılan çocuklara yılan ve akrep sokması çok sık rastlanan bir olay. E, yani e, psikolojisi bozulmuş e, sorunlar yaşayan e, çocuklarımız var sıkıntılar olan çocuklarımız var. E, yani çocuklar mutlu değiller. Bu bölgedeki çocuklar kesinlikle mutlu değiller. Günde 12 saat çalışan, 7 ay tarlada kalan, içme suyu, tuvalet, elektriği olmayan bir yerde yaşayan çocukların mutlu olacağını da zaten Eşim düşünemeyiz. Biz. Genellikle çocuklarımız mutsuz, içe kapanık bu tür davranışlar sergiliyorlar. E, peki e, bu e, eğitimine devam ettirilmesi için yapılan projede e, aile, e, ailelerin karşı çıktığı da oluyor mu? Hani e, Benim çocuğum çalışacak okumasın diye. Evet. Şimdi şöyle düşünün, e, ailelerin çok çocukluğu olma sebepleri zaten e, çocuğun e, çocuğu çalıştırarak para kazanma e, kazanması için. Yani ailelerin çok çocukluğu olma sebebi bu. Yani çocukları çalıştıralım ve onların üzerinden bir para kazanalım. E, çok çocukluğu olma sebeplerinin mantığı bu. Şimdi siz ayda 500 TL yani sezon içinde e, 2500-3000 TL para kazanan, bir çocuğu siz aileden almak istiyorsunuz. Elbette ki aile buna karşı çıkıyor. E, çünkü çocuğu çalıştırmak istiyor. Para kazanmak istiyor. E, bu sorunlara çok yaşıyoruz. Aile, Aileyi ikna etmek e, çok zor oluyor ama bunu başarabiliyoruz. Onu da şöyle anlatayım size. Aileye diyoruz ki çocuk 2500 TL yıl içinde para kazandırıyor size. Ama 2500 TL'de siz bu çocuğun giyimine, yemeğine, e, kıyafetine, sağlığına para harcıyorsunuz. E, biz diyoruz ki e, siz Çocuğunuzu bize verin, biz giyiminden, taşımacılığından, yemeğinden, kıyafetinden her şeyini karşılayalım. E, aynı paraya eğitimli bir çocuğunuz olmuş olsun. E, aileleri böyle ikna ediyoruz. Hı hı. Çocuklar okulları neden geç başlayıp erken terk ediyorlar? Bunun çözümü var mıdır? Şimdi hemen söyleyeyim. Şimdi çocuklar Nisan ayının başlarında e, bir defa bulundukları bölgeden Adana Karataş'a geliyorlar. Yani... Nisan 15'ten Haziran 15'e kadar 2 ay okuldan uzak kalmış oluyorlar. Yani Adana'da pamukta çapalama dönemi başlıyor ve buraya gelmiş oluyorlar. Geri dönüşleri ise pamuk toplamanın bittiği Kasım'ın 15'i yani Eylül'den sonra 2 ayda Ekim ve Kasım'ın 15'ine kadar 2 ayda bu sürede pamuk topluyorlar. Ve yıl içerisinde 4 ay okuldan uzak kalmış oluyorlar. Biz bu süre sırasında çocukları çalıştırmıyoruz, çadırlardan servislerle alıyoruz ...en yakın e, okullara götürüp yerleştiriyoruz. Aileyi ikna ediyoruz bu konuda. E, çalışmamızın zaten özü de bu. Ee, programın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Ee, ben e, e, e, hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz Böyle teşekkür önemli ederiz. bir konuda, önemli bir program yaptınız... ...ve beni de bu programa e, konuşmacı olarak e, kalktığınız için çok teşekkür ediyorum. yüreğinize sağlık diyorum. Umarım Türkiye'de e, çalışan çocuk kalmaz ee, Biz e, doğru söylüyorsunuz. Biz de size teşekkür ediyoruz. E, programımıza katıldığınız için. Teşekkürler. E, Bir Söz Küçüğün programında sonuna geldik. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Söz Küçüğün